Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Gecir gecir takır tukur takır tukur takır tukur evet takır tukur takır gocır, tukur köcür, takır tukur takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır Aa, neyse ki eskilerde kaldı. Ee, San Francisco sokaklarına bugün gitmemiz gerekse bile. Evet günaydın sevgili diniciler, günaydın Fahir Önç. Hoş geldiniz stüdyomuza. Günaydın ben de dün, minik stüdyomuza. kelebek, günaydın e, tatlı şey. Evet tatlı şey orada gene için benim de bulandı. Yine ağzımı yıkayacağım şimdi. <gülüyor> ee, ama bir bahar coşkusu. Ama ne kadar güzel bir Ne kadar güzel değil mi güneşli? Güneşli, mineşli falanlı falanlı. Ne kadar güzel. Ee, devam ediyoruz böyle. Ey ee, Oktay yediğimiz, içtiğimiz bizim olsun. Biraz da kesip gördüklerimizi anlatalım. Ne kadar güzel başladın. Hakikaten 27 Mart 2012 Salı Dünya Tiyatrolar Günü'nün öncelikle e, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, sana bugün. hayırlı uğurlu olsun. Ee, evet buyurun bir yeah. şey söyleyeceksiniz. Bugün davetiyeler verecek miyiz? Ee, bugün davetiye vereceğiz. Vereceğiz o zaman uzun uzun konuşuruz. Tabii ki ama tiyatroya vermeyeceğiz. Bu ne kadar e, garip değil mi? Ne kadar enteresan. Sinema davetiyesi vereceğiz ama bugün Dünya Tiyatrolar Günü. <gülüyor> evet eee. Bazen oluyor size de böyle bir garipseme geldiyse siz de istediğiniz gibi ilenebilirsiniz. Evet. James Cameron'ın dünyanın en dibine daldı. Biliyorsun öyle bir hedefi vardı onun. James Cameron'ın da. He he. <gülüyor> Endibeben de alacağım diyor. Endibe nedir hedefiniz diye sormuşlardı. Endibe de alacağım demişti. Dibini o... gördün mü Cameron'ın demişler. O da gördüm gördüm demiş mi? Vallahi dünyanın dibinde sadece gördüm böyle bir an bir, bir bakıp çıkma gibi bir şey yok. 3 üç saat 3,5 üç saat kalmış orada. 3 üç, 3,5 üç saat gibi gerçekten basketbol için uzun bir süreyi e, değil... dünyanın dibinde geçirmiş. Nereye nerede almış? Bilmem ne çukuru var. Pasifik'te vardı. bulunan dünyanın en derin noktası denen e, Noktaya, ne, O noktanın bir adı vardı. Ne, Mariana Çukuru ya. Mariana Çukuru doğru cevap. Mariana Çukuru yaklaşık 11 bin metre derinliğinde kendi yaptığı, kendi tasarladığı James Cameron'ın. E, kendi yaptığı, e, kendi tasarladığı. Dikey torpil. yani adını da söyleyeyim de şey yapmayalım. Kendi tasarladığı cihaz falan değil mi? Dikey torpil onun ismi o. Yeşil bir şey. Böyle kanatlı. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle aşağı böyle böyle gidiyor. Aşağıda böyle. diye gitmiş. diye çıkıyor. Ağırlığı 12 ton. Falan. Hayır. O. Yani neyse sabah erken olduğu için hak kelimesini kullanmak istemiyorum erkenden. Bence de hiç kullanma. Denizaltı'nın... Peki Altının... bir şey sorabilir miyim? Buyurun, mi? buyurun. Ee, Amaç... Denizin dibinliklerini yaşamak. Denizin, Denizin dibinlikleri. dibinlikleri. <gülüyor> <gülüyor> Denizin... Dibiyle derinliklerini. James Cameron çok etkilenmiş. Bugün o kadar bulur. üst üste iğrençlik yapasın var ki zor tutuyorum ki kendimi yani. Denizin dibinde Hatçam, James Cameron diye mi? Yani. Evet, türkü evet. mü söyleyeceğim? Tabii abi. tabii, türkü söyleyecektim. Yalnız okyanus, o türkü burada geçerli değil. geçerli doğru söylüyorsun. Bu bahsettiğimiz sonucu... Pasifik. Hmm. Kaba bir hesapla Pasifik. Ee, biraz ben dikey torpilden bahsetmek istiyorum. Ee, biraz da bana Mariana çukurundan Biraz da bahsederim. Mariana Çukur'unla. Hangisinden önce bahsedeyim? Ee, önce biraz bana Mariana çukurundan bahseder misin often? Mariana çukurundan bahsedeyim. 11 kilometre derinliği bu Mariana çukurunun Uzunluğu diyorsun. da 2,5 kilometre civarında Aman bir şey. Aman bir şey değil ya ne olacak. Yürüyerek gezersin. Ortalama genişliği 69-70 metre civarında demiş. Ee, Demişlerken Cameron mı demiş yoksa Ana Britannica mı? Önceden Ana Britanika demiş. Gittim gördüm demiş Cameron'da. Ee, şöyle söyleyeyim. Büyük Kanyon'u bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz. Biz tam bilmiyoruz. olarak yani gözümüzde canlandırabiliyoruz da görmedik. Evet evet. Ondan 120 kat daha büyük demiş James Cameron'ın çıkar çıkmaz. Başka İlk defa bu olmuş. Aşağıda böyle hesaplamıyor. James Bey ne yapıyorsun? Bir saniye dokuz... 276 114 14 yesen. Çıkar çıkmas hesabıma 120 başlamış. ve bu kelimeleri mırıldandıktan sonra 120 diye Tabii, haykırmış. Bunları da İngilizce mırıldandığını düşünüyoruz. Everest Dağı'ndan yaklaşık 2000 metre daha uzun. Öyle düşün. Çıkınca da hareket yapmış Ondan James sonra o sonra... oh demiş 11.000 metre Everest Dağı'na da şey bu da en güzel cevabım olsun demiş. Ya demişler. James demişler. Evet demiş. Dönmüş. Ben sana en derine dalamazsın <gülüyor> demedim. demedim. Ne yaptın demişler dip, dip, dipte demişler ha, ne abi, yaptın demişler. Sadece güzel. Zaten... bunları topladım demiş. Ne? Aa, Avcunu abi... açmış bir takım numuneler. Aa, aşağıdan... Elinde sıkıştırmış gelmiş vahir ya. Valla çok iyi ya. Çok iyi. Peki bunlar şey mi İngiliz hükümeti falan mı daldırıyor yoksa? Kim daldırıyor? İngiliz hükümeti dedim ama James Cameron deyince bana bir İngiliz hükümeti gibi geldi. Benim bildiğim Kanadolu kendisi ama Olsun olsun olsun olsun. Bilmiyorum İngiliz hükümetinin de parmağı olabilir. Değişik bir, bir yere Kesin orada MI6'in parmağı var ben sana söyleyeyim. Olabilir olabilir. Topladığı numune yok ya tamamen kendi bütçesi. Hayır. Yani. Adam da ne güzel falan... para var ya. E, tabii canım. Dikey torpili falan da kendisi Onları yaptı. Onları ben yaptım ki demiş. Onları da ben yaptım demiş. Bir de e, mesela Okyanus okyanuslarda da öyle bir şey var mı? Mesela uzaya giderken birilerinden birilerine bildiriyorsun ya evet. izin almasan bile yo izin de alınıyor gerçi uluslararası uzay istasyonu bilmem ne NASA falan filan Abi bir on, sürü izin almadan uzaydan kırılıp şey mesela jandarmadan benim bildiğim bir izin alınıyor Tabii, okyanus jandarması benim bir akraban vardı zaten o da okyanus jandarması olarak yapmıştı askerliğini uzay için diyorum ben ya. Uzay jandarması var mı onu bir sormam lazım. 12'den Henüz öyle sonra bir akrabam yok çünkü. 12'den sonra uzaya çıkılamıyor diye bir şey biliyorum ben. Tabii şeyler kapanır, bariyerler kapanır 12'den sonra. 12'de sabah 6 arası. Çıkılmaz diye, değil Çıkılmaz. mi? Çıkılmaz. O zaman A1 yani bir sürü kapısı var uzayın çıkışı. Diğer bir tek kapıyı kullanabiliyorsun. <gülüyor> Ne değişik, ya ne diyorsun? Değişik kapılar. Adlı köşemizde uzun uzun bahsederiz bundan da. Ee, ama okyanus için öyle bir şey yok. Ya da var da... Bizim, bizim haberimiz yok. Bizim, biz çok yakın değiliz ya okyanuslara. Evet, evet maalesef. Ondan bir Ülkemiz çok güzel. Var. Tek eksiği okyanusa uzak olması. Mesela deniz üç tarafımız, dört tarafımız, hatta deniz. pek çok tarafımız denizlerle çeviriyor. Ne kadar hakimiz denizlere. Ne kadar. Ve burada Ankara'da yaşayan insanlar olarak eşit mesafedeyiz hepsine. Ankara'mız çok güzel bir eksiği var nedir o? Ankara'da mı? Ee, Ankara'da mı? Şey mi? Metro mu? İyi bir metro ağ mı faiz? Saçmalama oktay. Bir tane daha şans veriyorum. Ee, bir dakika dur. Ee, temiz bir şehir olma olmaması mı? Eksi. Bir sana... tozlu bir toz toz var e, değil, şehrimizin içinde. Yani o, o mu? O maşandı her şehre git her şehir tozlu. Ha, o da değil. Kıştan çıktık. Ee, şey mi? Değişik değişik belediye başkanları olması mı? Maalesef. Çünkü biz 20-25 senedir aynı. O mu eksiğimiz? Maalesef değil. Maalesef. Ne ya? Peluş hayvan parkımız yok. Aman nasıl bilemedim ya? Onu nasıl bilemedim? Şimdi dikey torpilden biraz bahsetmek istiyorum Fahir. Oktay Mariana. nasıl bir hastası olduysan dikey torpilin ya sana sen burada bir küçük dikey torpil yapacağım. Onu istediğin gibi kullan. kullandıkça beni hatırla. Yalnız unutma Fahir e, reklama sen... gizlik sık Bile laf edeceğim ben. Bir dakika sevgili dinliçler. Hazır mısın? Reklama gider. Dikey torp. tamam mı hazır Tamam mısın? hazır. Reklama gider dedin. güzel bir James Cameron'a da bir pas, pas atmış oldun Fahir. Ee, o zaman ben de diyorum dikey torpil pahalı bir spordur. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar nan nan, nan, nan, nan. Son, son parça diye içinde kalmasın diye ben şey yapayım dedim ya. Madonna'nın kızı sigarayla yakalanmış. Aaa aa, ne yapar biliyor musun? Ellerini ellerine vurur o Madonna var. Bir de kastı kastı vurdu mu o kadın böyle normal... Kadın 2-3 katı kuvvetinde. Madonna kızı Madonna ile birlikte turnede geziyor mu acaba? Yok hiç Konserve varlar. Konser sırasında hiç hiç, hiç, hiç gezmiyor Gezler, evde mi? Evde mi şey? Evde yaparsın. oturuyor. E arkadaşlarıyla oturuyor. Ve ders derslerini Evde çalışıyor. halasının kızıyla oturuyor. Ama anladımış. <gülüyor> yaz olduğu zaman ben de geleyim seninle demiş. Çok sıkılıyorum demiş. E, ne, nerede yakalamışlar? Ee, New York'ta paparazziler yakalanmış. Nerede yakalanacak bu ay? Aa, New York'ta <gülüyor> sigara içiliyor ya? Siz gittiniz New York'lara, New York'lara. Sırf sen Amerika'ya gidiyorum diye sigarayı bırakmamış mıydın? Yani evet, daha doğrusu doğru. vesile olmuştu. Öyle söyleyelim. Orada şimdi benim asabımı bozarlar. Nerede ters dürüst laf ederler. Ondan sonra bu yaşımda ağrıma gider. Sigarayı bırakmak için Amerika'ya gittiğim gibi de algılayan, algılayan vardı. O dönem gittiğimiz yok. zaman. E, Amerika'ya gittiğim için sigarayı ama Yani Sonuç olarak her zaman Amerika Amerika'da yaşamakta, New York'ta yaşamak da zor. Evet Bütün zor zor zor yani. zor. Öyle bir şekilde alışacaksın deyip alıştırıyorlar öyle. Sen bilirsin New York'ta neresine şey yapmışlar parklarda parklarda mı? Bob's var ya var. Var, var, ya, var ya. Tabii tabii isteyene isteyene var yani. New öyle York'lu kompetanlara şey her yer var. her zaman açık. Hatta bazı kompetanların ben e, büyük parklarda gizli gizli evet. sigara içtiğini biliyorum. İçmesinler. Ne kadar güzel. İçmesinler. Evet böyle bir şey yani hızlıca bundan da bahsetmiş e, Buyurun sizin e, bir söyleyeceğiniz var gibi. Bir söyleyeceğim var. Herkes için yani bilmiyorum da. E, herkes güzelce bugün bir doğal gazını kontrol etsin. Yaz geldi falan oldu falan oldu şey yapmayın. 10 derece birden soğuyacak hava. E, bahara bir süreliğine kısa bir mola veriyoruz. Çünkü birden abanırsak vücudumuz alışamaz. Tabii ki o soğuk günleri de ne yapmamız lazım? Vücudumuzu e, unutturmamız Azaltmamız lazım. Çünkü bünye alıştı. İki haftadır bir on gündür soğuk görmediği zaman ne oluyor? Bünye aranıyor. Bugün onun bir şeyleri var zaten. Sinyalleri bir kıpkıp kıp ediyor bugün yani. Sinyalleri manyerler her tarafı. Yani hava güneşli ama bir taraftan da şurup gibi dediğimiz bir kıvamda. Bugünden itibaren hava on derece soğuyacak. Doğu Anadolu, Sivas çevresi, İç Anadolu, İç Anadolu'nun içi. Efendime söyleyeyim yüksek kesimler, alçak yüzümde, Hiç gözümde hiç anlatıyorsun ya. Hiç canlanmıyor gözümde hiç boşuna şey yapma. Tamam ya perşembeden bu, bugün yarın soğuk. Perşembeden itibaren yine bir ımıllı havalarla ha, karşılayacağız. Sen çağır. onu Bayağı söyle onu bana. Perşembeye kadar sıkacak mıyız dişimizi? Sıkın canım iki gün ne olacak? Ama yani yine de bir bakın. Yani doğalgazınız bitmiştir falan olmuş. Zira evde de doğalgaz bitti lafını etmek zorunda hazırlıksız kalmayın. Hazırlıksız yakalanmayın diyorsun ya. Hazırlıksız ya. yakalanmayın. En sıkıntılısı. Ya şey bir tarafa doğalgaz bir yana. Simon Kavlalı biliyorsun Simon Kavl Bil, Bilmiyorum ya sevdiğim adamdır yani. Ee, senin sevdiğin adam. Ben de oradan biliyorum. Bu adamı gördüğüm zaman Fahir'in sevdiği adam diye düşünüyorum. Yani saç tipi falan antipatik diye bulanlar var ama bence dünyanın en sempatik en, ee, ne derler ona? Zakkı adamlarından bir tanesi. Heyecanla, Zakkı adam. heyecanla dinledim Fahir evet cümleni. Ya. Çünkü yani antipatik mi yani? buluyor, sempatik mi buluyor diye gitti geldi cümlen. Ee, şimdi İngiltere'nin başkenti Londra'da bir e, evi var biliyorsun kendisinin. Bir tane onun evlerini saymaya kalkarsak bizim var ya bir haftalık bir program yapmamız lazım. Valla işte saymaya başlamış gazeteler Simon yavaş yavaş. Simon Malı Mülke adlı programımıza hoş geldiniz. Bir insanın evinden bahsederken değeri söylenir mi ya? Valla bu bir evinin değeri ise evet. Bir, evi, bir evinin değeri doğru. Evet, yani tamam ben tahmin ediyorum. Ben onu çünkü bir kaç televizyon programı yapılıyor o evinde bildiğim kadarıyla. İngiltere'deki evinde değil ama Amerika'daki evinde yapıldığını biliyorum. Amerika'daki evin fiyatı da bende yok Fahri. Hay Allah. Sen onu İngiltere fiyatı mı? Ray'ci kaç milyon pound olabilir? Londra'daki sterlin cinsinden düşünürsen 11 milyon kaba bir hesapla 11 milyon sterlin değil. civarında bir e, değerinde bir evi varmış. Çünkü Allah bereket versin sayma kavul yani yani. Akmas adamlar. iki hafta önce bir evini almak istiyorsan demiş de, 10 buçuk vermiş vermemiş, çok iyi. Adam geleceği görüyor çünkü Haziran'a doğru 11, 115 buçuk milyon e, pound eder demiş bu. Ee, şimdi ne evin özelliklerinden biraz bahseder misin? Evin mısın? özelliğinden bahsetmeyeceğim de, başta bir hikaye değil. varken ortada evin fiyatı. Hakikaten etkili olmuş yani uzun uzun ondan bahsediyor ya. Şimdi gariban gazetecinin o da, da yani yurt dışında da e, bir takım gariban gazeteciler oluyor. Yani 3.30 poundla ay sonunu getirmeye çalışan onlar da ne yapıyorlar tabii? Lan bu ev kaç paradır? Şimdi gidiyorlar oralarda haber yapmaya çalışıyorlar Doğru bir taraftan. Söyleriz, evet. İnsanın asapları bozuluyordu. <gülüyor> Etkileniyor tabii. Simon, Habere Simon de tamam. yansımış öyle bakalım istersen. İngiltere'deki e, evine e, Haciz hayranı girmiş. Yatağına yapmış sabah kadar yapmış yatağında. O kadar yatağında. kedi girmiş gibi söylüyorsun Hayran. İngiltere'deki evine kedi girmiş. Kedi şey zannetmişler girmişler. Fahir. Bütün gece kedi zannetmişler. Çünkü Simon Cowell kedidir o kedi diyerek mi dolanıyor? Simon Cowell evde yokmuş zaten de. Ee, Olamaz çünkü Amerika'da. Evin çalışanları evde. İşte efendim hizmetmiş. İşte zenginlik böyle bir şey. Bir şeyi. Adam mesela bak. Bahçe Çok hastasıyım Oktay. He. Bizim mesela bir evimiz olsa. Diyelim ki Ankara'da var. Bir evimiz de İstanbul'da. Biz İstanbul'da çalışıyoruz. Ankara'daki evi ne yaparız? Ankara'daki evimiz 2 artı 1 veya 3 artı 1 olduğu için Fahir. Kilitleriz. Alarmasını en iyi ihtimalle çalıştırıp çıkarız. Ama ya 6-7 ay biz İstanbul'dayız. Ankara'ya çok az geliyoruz. Ne yaparız? 6-7 ay İstanbul'dayız. Ankara'ya da az mı geliyoruz? Ona göre bilet alırız. Yani haftada bir otobüs bileti, uçak bileti aramayız. Oktay'cım onu demiyorum. <gülüyor> ne diyorsun? Anlamadım nereli. Ya kiraya bana. vermez mi insan ya? Bir tek ben mi şeyim yani para gözü? 6 için mi? Ya 7 için değil Vermezsin canım. Vermezsin ya yani, niye verirsin? Ya uzun ya. süre şey yapıyorsun her yerde evin var. Orada oturmasan zaten gelirsin. 2 hafta otelde kalırsın. Ne olacak canım? Kiraya mı versin diyorsun? Yazık değil mi orada çalışan i̇şte hizmetlere, şey yani. bahçıvanlara, elektrikçisi? Her yerlerde evin olacak. E bir de adam çalıştırıyorsun evde. Ya 11 Çünkü milyon sterlin zaten ev çalışır. Oktay. Ahşap gibidir ev çalışır. Orada adamları falanları böyle çalışanları koyacaksın çok iyi. Hatta bazı yörelerde ve bazı bölgelerde ev döner derler. Ya. Böyle olur. E, evin böyle. dönmesi nedir falan filan deyince çalışır deyince anlaşılır. Onu söyledi Fire. Hakikaten Teşekkür ederim. güzel bir hatırlatma yaptın. Teşekkür ederiz Fahir Polisin evden yaka paça götürdüğü kadının ee, rahatsız olduğu açıklanmış. Ne açıdan ondan rahatsız? Sonra, ee, Sinirlerim bozuktu ondan eve girdim. <gülüyor> Simon K şöyle demiş Fire'i yıkarandıktan sonra. Simon Cowell, Bir dakika saçları, ya ben az maçları, önce sinirleri bozuk kadın taklidi kadın yaptım. Taklidi, üstelik de Simon Cowell'ın evine giren rahatsız kadın taklidi yaptım değil Vallahi mi? Valla o da senin cümlelerine benzer cümleler etmiş biliyor musun Fire? Eline, ana, saçları başları pek çok kişiye çok antipatik gelebilir ama bence dünyanın en simpatik insanı demiş. <gülüyor> ya saç modeli saçım çok çirkin oktay. Yani hakikaten çok çirkin Bir tek sorun yani saç modelimi Saçını değiştirse ruh eşim diyebilir misin? Yok o poğalı Abdül'ün ruh eşi O yüzden İlişkilere, İlişkilere saygımız diyorsun. var Bravo tebrik ediyorum seni da... Aynı haber içinde ikinci kere tebrik ediyorum seni Ruh faedin. ikizim diyebilir miyim Moktay? Çünkü eşlik ayrı bir şeydir de İkizlik, İkizlik en azından kardeşim. kardeşim diyebilirim Tabi tabi diyebilirsin kardeş bacanak istediğini söyle Kadınla karşılaş... Ruh bacanağımız <gülüyor> Evet ya bunu da beğendim Ruh, ruh bacanakları Güzelmiş yalnız ha. Güzel bir şey yapım şirketi. Ruh bacanağı olunca eşlerin ruh ikizi oluyor değil mi? R&B. Ruh, ruh ikizi mi oluyor? Ruh ikizi oluyor evet. Yani eşler ruh ikizi. Eşler İkizler ruh ikizi olursa? Ruh ikizi olursa sen de otomatikman ruh alıyorsun ya Çok güzelmiş ya. Onu iyi bulduk. 200 evet. milyon sterlenik bir servete sahipmiş. Ya işte Sahi dedim ya sana tamam. bir haftalık bir süremiz var onu şey yapacak. O zaman bir kadınlara bir uyarı gerçekten çok önemli. Et yemeyen kadınlar çıldırıyor, çıldırıyor, çıldırıyor. Alarma, alarma. Ee, Avustralya'da yapılan bir araştırmada diyetlerinden kırmızı eti çıkaran kadınların depresyon, aşırı sinirlilik, asabiyet. E sen, efendime söyleyeyim, e, burada ifade etmekte zorlandı bir takım gerçekten aşırı hareketler içinde olduğu. Göz, gö, gö, doğrudan şu, etkiliyor göz, mu yani Doğrudan e, Önerilen miktarlardan daha az kuzu, inek artık ne yiyorsanız. E, eti yiyin. İki kat daha fazla e, ruhsal hastalıklara yakalanırsınız. Et yemezseniz ruhunuz ne olur? Et girmeyen bünyeye de ruh ne yapar Oktay? Ruh huysuzlanır. Ruh huysuzlanır. Neden? Ruh, ruh neyle beslenir? Dertle beslenir. Huysuz ruh dertle beslenir. Huysuz ruh dertle beslenir. Neden? Çünkü et et ne olur? E, bünyemiz et. Bünyemiz yer, ne dert, yapar? Erir. Et, Erimez. Et yakaman et, et giren yere... Et. Evet Dert. girmez. Evet evet et girer. Onu yani, sen söyledin diye cevap olmaz diye düşünmüştüm. Hayır ben seni Sen, sen tombul matematik olduğunu bana baştan söyleseydin. <gülüyor> Araştırmaya katılan uzmanlar kırmızı et ruh sağlığımız için çok önemli. Mesela bir depresyona girdik hemen bir parça. Ne yapacağız da, et. Evet kırmızı eti kafamıza yapıştıracağız. Kafamıza mı? E, tabii çünkü ruhumuzun en böyle mesela şakaklarınız atıyor işte lak buraya bir et yapıştıracaksınız. Kesmedi. O zaman yiyeceksiniz. Ruhla en iyi temas edilen yer vücutta şakak mı? Şakak tabii. Sana göre soruyorum. Tabii Çünkü ki en ince katman gerçek. orada var. Vücudun en ince katmanı orası mı? Şakak. Ben mı? de bu bilek içi diyebiliyorum ya. Oo. Bu bilek damarların geçtiği yer bu. Daha yanlış bilinen Aa, neler var? Ben Ortay? bugüne kadar hep etleri buraya yapıştırdım. Yanlış olmuş Yanlış ya. yapıştırmasın boş. Allah kahretmesin. Gitti ziyan oldu o kadar et. Neyse ki birkaç kere kullandık. <gülüyor> Ama güzel de marine eder yani orası. Onu da söyleyeyim. Evet, evet buralarım yumuşacık oldu zaten. Deniz Baykal yüzünü bağışlamış bu arada. Hadi canım. Tabii organ bağışı. Biz Değilir yapmadık misin? değil mi organ bağışını? Ben organ bağışı yaptım. Yaptın mı? Ben yaptım tabii. Ben çok yıllar önce yaptım yani. Bu ehliyet şey sırasında mı? Hiç alakasız bir şey. Ne zaman yaptın? Ben ne bileyim, en az bir 15 sene olmuş. Valla bravo ya. Ben de o zaman bir gideyim bugün yapayım. O zaman ben de bağışlayacağım mı diyorsun? O zaman dediğim... Yani bir başlamak ya, lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hakikaten bu e, şey vardı ya. Ay, bir, bir susar mısınız? Bir, bir susar mısınız? Evet yani Hüysuz bir saniye. Ee, huysuz Vircin. Evet. Huysuz Vircin'den önce benim... Yani çok öncesinde şey fikrim vardı. Yani vücudumu öyle bağışlayayım diye de sonra hakikaten aynı yaşadığı sıkıntıyı ben de yaşadım. Ne sıkıntı ben anlamadım? Uçsuz biricinin açıklaması şeydi ya. Neydi? Yani işte tamamen çıplak olmak artık nasıl olacak onu da şey yapamıyorum ama yani artık falan diye ee, bir şey vardı. Bir tedirginliği vardı. Ama ben onu bile e, Açtım düşünüyorum. Açtım yaptım diyorsun. Ya onu onu yap, yapamadım yani. Onu tam onu <gülüyor> onu <gülüyor> onu yapamadım Oktay. Bir onu yapamadım. Deniz Baykal'da dün yüz e, nakli olan Uğur Bey'i ziyaret etmiş ve yüzünü bağışlamış bu şey sırasında bu ziyaret sırasında hastaneye gelmişken ondan sonra ne espriler ne espriler hmm. bütün bütün espriler yapılmıştır bu konuyla ilgili yani bence. O esprileri herkes kendi yani içine bence birer bir kere yapsınlar bence daha fazla da yapılmasın. Işte efendim siyasetçilerin yüzleri bağışlı alınır mı? İşte alınır mı? Hiç ciğer, falan filan. Hay oy. <gülüyor> Ay, Ay. Yeterli diyoruz. Hay vallahi taşı evet, oldum. Tabi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 Hepsi insanlar hepinizle günaydın. Modern sabahlar yeni bir saat diliminde bir kez daha karşınızda elbette espriler ve şakalarla. <gülüyor> Hı hı. Hiç kimse gülmedi esprime demek. Abi çünkü geçen saat dilimi içerisinde esprim saati bütün kapandı. Esprili. İki kere yapıldı ya bu senin Hadi ya. Çünkü <gülüyor> aşırı istek üzerine iki espri. İkinci kere yapıldı. Neyse ya canım sağ olsun o hoş geldin beş gittin ee, bize gezip gördüklerini anlat. Ee, Yine yürüyerek geldin. En kritik hava şu anda yaşanıyor şehrimizde. dinleyicilerimize dikkatli olmalarına... Geçiş ver. havası denen hava mı? Geçiş havası. <gülüyor> Tepede güneş var. İnsanı davet ediyor. Hadi donsuz çıkın sokaklara diye ama çıktı. Yani anda... en azından üstünüze ince bir don alın diye. Çünkü <gülüyor> ben Mercedes'e bir don giyer çıkarım böyle havalarda. Güneş var. Bazısı bakıyor güneşe başka şey anlıyor. Birisi bakıyor donsuz çıkın havaya diye anlıyor. Öyle güzel bir davet var güneşten ama dışarıda keskin bir soğuk var. <gülüyor> ben bugün soğuğu nereme yemiş olabilirim? Nereme yemiş olabilirim? Ee, en büyük döş, bir yer. Düşüne aynı şey ama daha tehlikeli bir Bığır, yer. böbreklerine mi? Bür en tehlikeli yer dediğimiz imantahdana mı? Tahta <gülüyor> evet. Valla hadi ya, ya. Kendi kendime de onu söyledim. Valla su tahtadan yiyorum. Motorla diyeyim. mı geldin? Motorlan geldim evet. E niye gazete koymadın <gülüyor> içine? <gülüyor> Gazeteleri bizdeydi ya ondan. Ha. Ama diyorum ha. buradan çıkarken yanına muhakkak eski bir gazete koy cebine. Bulmaca kısmını çözersin. Onları da <gülüyor> Oktay'a toplayıp götürüyor. <gülüyor> katla, <gülüyor> katla katla arka cebine koy. Onu yine motora binmeden önce Oktay aç, aç, aç. onun bir tek kayınvaldesi buradayken yani yapıyor. Evet, anne buradayken alıyor Anne buradayken alıyor yoksa almıyor yoksa yani. Yoksa bulmacalar senin psikopat yani. Sapıkça. Hayırlı damat Oktay Demirce. Anne sana Hayır. gene şey getirdim. <gülüyor> Evde Bir Bayram Havası Bu Oktay Hayırlı Damat Yandan Çarklı'nın Kesme Şeker Getirmesi gibi <gülüyor> Alın çocuklar şeker <size> getirdim <gülüyor> O ne ya Yandan Çarklı <gülüyor> Yandan Çarklı böyle biraz cimriydi de torunlarında kesme şeker getiriyordu ya Kahvet <gülüyor> Bizimkilerden bir şey mi bilemedim ben evet, Oktay tamam. nasıl olur ya de yandan şu, anda çarklı var, şu anda çok kötü Moralim çok bozuk M Moralim sıfır. Zıfır, zıfır, zıfır. Sky Scanner biliyorsunuz. Bilmez sky Scanner, aaaa, yani. benim yaşam sebebim Sky Scanner ya. Sky Scanner olmadığı gün ben yaşamıyorum demektir. Mesela bugün var mı Fahir? Ben Bakayım biraz var. Yani Sc ile benim şöyle bir ilişkim var. Bir zamanlar hiç scanner yoktu dünyamızda. Ben bir gün pencereden açıp pencereyi bağırdım ve atıyorum. Ay yok mu bir scanner? yok mu bir scanner diye. iki gün sonra da Sky Scanner diye bir alet çıktı. Sanki benim için yapmışlar. Eee ne demişler güzel türkülere yıkıldı Scanner için değil mi? Scanner Scanner bu yana diye çok hoş değil mi o değil mi? değil mi? Skyscanner ile ilgili yapılabilecek bütün esprileri dinlediniz hoşçakalın. <gülüyor> haftaya yeniden buluşacağız burada. Daha bitmedi saatte. daha bitmedi daha et. Siz de Skyscanner ile ilgili espri yapmak istiyorsanız Skyscanner yazıp bir boşluk bırakın 28 <gülüyor> Boşluk bırakın ve bırakın. Orada kalsın. Orada kalsın. Orada kalsın. Bakalım ne olacak. En, oba, en güzel. Valla Oktay durmuyor bitmiyor. Oba mı? Oba. oba tabii Telo'dan sonra. Michel Fahil Telo dinliyoruz. Olsa, e Olsa. Uçak bileti arama motoru kendi sayfası üzerinden bir anket düzenlemiş ve e, dünyanın en kibar toplumu çıkmışız. ha Evet. Kim biz mi? Evet. Evet. Türkiye. O ee, şeyden olabilir mi? Yabancı dil e, sıkıntımızdan. Çünkü bizim yabancı dilde bildiğimiz kelimeler hep thank you ve please oraya bir onu yazdıysa. bence şey yabancı dil bilmiyorum. hep thank you please olmaz da e, yabancı dil eksiğimizi nezaketimizle örtmeye çalışıyoruz. Biz o şekilde bir öyle biridiriz toplum <gülüyor> olarak. <gülüyor> değil mi Oktay yanlış mı? Mesela yüzde Fransızları nazik olmayan bir millet olarak e, düşünmüştür. Fransızca zaten kaba bir dil Bak Ege bir konuş bir. Je veux, veux. Mesela bak Nasıl? Ama yani hiç hoş değil. Başka bir dil söyle bana. Yo, Ruslar Türkçe, mesela. Ruslar, Ruslar, Ruslar mesela. Rusya. Rusça. Mesela Dobrovicir Dobrovicir. Mesela. Ne kadar kaba. Mesela ne Ama kadar tü kaba. Türkçe bir örnek vereyim mi Mesela. <gülüyor> Dediler zamanla. Mesela Bak, ne Polonya. Genişli. Polonya mesela. Levalessa mesela. Pol Polonya. Polonya bulunmaz eşin. Tey tey tey. Ne kadar güzel, değişik. Keşke şu ülkelerin dillerini yapabiliyor olsak ya. Evet ya. Hiç yapamamamıza rağmen bu kadar espri çıktığına göre. Lehçe bilmememiz bizim için en büyük dezavantaj şu anda. Lehçe bilmemek, aleyhçemize. Tey, tey, tey, tey, tey, tey, tey, tey, tey. Aç, aç, ver. Yakalayın. Hayır, İtalyanlar, yap. İtalyanlar vallahi yeter, yoruldum. Valla. Çocuklar üst üste İtalyanlar. İnce yap. Eee ince mi? İnce ince ya sen ince devam <gülüyor> Mesela bak bildiğin bütün kelime. Ay yeter vallahi abi. Levreni... Lemlekniyor ki. Haberi de... <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir saniye bir dakika. Sevgili program az sonra Çırrı'ndan çıkmış. Sağ olun siz gidiş dönüş bilet. <gülüyor> ne gidiş? Gidiş, <gülüyor> gidiş dönüş bir daha gidiş. gidiş. Asla dönememek üzere. Programda ilk defa böyle bir bilet kesildi. <gülüyor> gidiş dönüş artı gidiş. Tek yön mü istiyorsunuz? Hayır. <gülüyor> San Francisco yollarında gençliğimi heba etmek istiyorum. San Francisco bileceğim. yolları. Ama Michael dalgısı. ama bir dakika çocuklar <gülüyor> güzel yeter. Bir, güzel bir... Ee, Bence bu çok... ilk 20 dakika bütün pisliğimizi atalım. Çünkü batı... orada tıkanma yapmış. Ne? Atamadım, ne? atamadım ama ben tam atacaktım. At, at, at, at, at. San Francisco batı yakası türküsü diye... <gülüyor> <gülüyor> diyecektim. Bu pislik atma diye ifrazat. <gülüyor> i̇fraz at. <gülüyor> <gülüyor> Diyemedim onu. Hocam valla diyorlar ya bazen lavabo açların içinde şey. Bu gerekirse iki, varmış diye. açmazsa iki paket, <gülüyor> üç paket kullanın tekrar deneyin diye. Yemin ediyorum komple seti şey yaptık döktük içine ya. Oh, ben geçen gün Ali'ni çağırdım. Gel kızım dedim. Bak ne kadar güzel bir şey olacak falan diye. O kadar sıkıcı geldi ki bana eğlenceli gelen lavabo açma işlemi Aa ne kadar hoş. Falan diye çok güzeldi çok, ama. Ama aman sakın onun gazını, mazını koklamayı çözün. Solumayın Solumayın. Bir de onu belli bir yaştan önce gösterirsen eğlenceli gelmez ki. Doğru. Yani normal doğal yaşamda öyle bir şey görmemiş insan eğlenceli o. Tıkanık lavabonun sıkıntısını yaşayan onun coşkusunu yani, anlar. Yani. E, kaç yaşında Ali? Hani? Gürül gürül gitti mi 5 miydi? buçuk yaşında. E, ne e, buçuk yaşında gördü işte onu. Ama bu Ali'nde hiç büyümüyor mu? Hep beş buçuk yaşında ya. Nasıl beş buçuk? Benim gözümde 17-18 artık o. Yeter. Tamam, Yeter dediğin zaman. ne yapsın yani? Daha büyümesin. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Anlamadım. <Hayır>. Sabitleyelim. <gülüyor> birileri bir şey yapsın. <gülüyor> yani. yani bilmiyorum birileri bir şey yapsın ama yani. Birileri taşın altına elini, elini koysun. koysun artık. Evet güçlü olmak için kadınlar ne yapabilir ne yapabilir? Ee... Body billi. Body -billy yapabilir bak. Oktay ne güzel farklı Bilmiyorum, bir bakışı. Düz mü? düz mü anladım. Biraz düz düz oldu bu. Ee, ne yapabilirler kadınlar güçlü görükmek için. Diyor ki kadın Eda Çıga. Vatka çok güzel çok güzel. Hep bunlar beyaz e, saçlarımızı kabartarak daha çünkü. Tabii aslan yenesi gibi. Ay, aslan yenesi çünkü doğada da öyledir. Mesela hayvan bubarır. Ne yapar mesela karşındakini ürkütmek için gubarma yapar. Ya da böyle dikelir. Sadece hayvanlar değil insanlarda, i̇nsanlarda da guba da gubarma. gubarma özelliği vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seni Bakınız Okta çok güzel gubarır. <gülüyor> Bunları da yapıyorlar tabii ki bunları da yapıyorlar ama günlük kıyafetlerinde genelde göğüs dekoltesini tercih ediyorlar kadınlar güçlü görünmek için. Göğüs kası yapmış gibi görünüyorlar çünkü. Yani herhalde ben yani böyle düşünce herhalde kastan diye düşünüyor düşünürler diye mi düşünüyor artık ne abi. Ben işte bu kadın en az 120 140 basıyordur. 6 tekrar 3 set. Yani düşün varın gerisini siz düşünün. Robin Williams mesela 220 basıyormuş. Mesela bençle. mesela bak Okta'ya en çok etkileyen bir Williams ile ilgili şey budur. Ben de 220, 220 230 basıyormuş. Pfff <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye. Ee, mesela herhangi bir şey basmadım. Ben gitsem kaç basarım sen, 50, 50 falan mı? Maalesef. Basmak. Ben sen kaç basıyorsun? Ya, sen olmuş iki ya. Kaç basacağını... Ben ne? yatarak bastım. ya. Zaman. Yatarak bastım. Evet tamam kaç basana? Ama yani bozulma ama ciddi Neye söylüyorum. Neye bozuldeceğim ya? 20 ile 30, 30 maksimum. Niye bozulsun Fahir ya? Ya ya canım çünkü <gülüyor> boş, boş bar 20 ya o yüzden. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tupurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir salı sabahındayız. Espriler şakalar... İfrazat atımları hepsi canlı yayında gerçekleşiyor bu sabah. Oktay Demirci stüdyomuzda. Fahir aynı şekilde geldi. Bunlar heyecanlı dakikaların başlangıcına delalet. Buyurun efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk neler hoş. oluyor, neler bitiyor? Ya ben kadınlardan bahsediyordum hemen kestiniz ama devam etmeyeyim zaten. Gerisine bakınca da mmm, hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Kız efendim her şeyi şey yoruyorlar. Için. Neymiş efendim? Neymiş <gülüyor> efendim? göğüs dekoltesine ağırlık mı veriyorlar? Evet. Yani özgüven eksikliği olan efendim kıyafetlerini gereğinden fazla takıyla süzlüyormuş da. Foray diyorum. maddi sıkıntısı olanlar. Hep kıskançlık bunlar. Hep hep hep. Bunlar evet. hep kıskançlık. Ben biraz da şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu haberler doğrudan şey mi e, yabancı gazetelerden çevrilmiş haberler mi hmm. bilmiyorum da. ...şey gibi iş yerinde iki kadın var mesela... Hı hı. ...birisi diğerine gıcık oldu... ...o gün kolye taktı... ...öz güveni eksik olan kolye takıyor diye... ...lak diye haber çıkıyor... ...ertesi gün öbürü de onun için... ...bıyıklarını haftada bir almak yerine uzatıyor falan diye... şey ...bıyıklı kadın şey oluyor falan diye laf sokuyorlar birbirlerine... ...biz de haber diye okuyorlar. ...biz de bunları evet haber niteliği maalesef... ...olmayan haberlerden bahsediyoruz... ...bugün biz affedersiniz de... ...Titanların Böylesi adlı filme bir değil... İki değil tam üç boyutlu olan bu filme e, bilet verecek miyiz? Verme vermez. <gülüyor> sen namersin Bilet be. vereceğiz de nasıl bilet vereceğiz? Nasıl nasıl nasıl bilet? Kombine mi? <gülüyor> nasıl bilet vereceğiz? Bedava, bedava bilet. bilet vereceğiz ya. Yani onu evet söylemiştik. Ya falan. bedava bilet Sakin bakıyoruz <gülüyor> durumuna düştük. <gülüyor> evet ya bedava bilet verelim ya güzel üç boyutlu üç boyutlu film soralım ya en güzel üç boyutlu filmler. Çok güzel bak. Adam yayıncılığı yemiş yalamış yutmuş. <gülüyor> yani kanca. Ad 3 boyutlu filmden neler olabilir? Oradan yolu çıkarak gerisini devam ettirelim. Hatta ilk serettiniz 3 boyutlu filmi de söyleyebilirsiniz bize. Ben hatırlıyorum hiç. Yani hiç e, aklımda çıkmıyor şey olarak 3 boyutlu film. Ben 3 boyutlu bir televizyonda şey seyretmişim. Gerçi o zaman ya, nasıl seyretti? Onlar mı? dahil mi? Yok, Yok ya. şey seyretmiştim orada. Çin Çin mi vardı? Ha evet. Onlar dahilse? Onlar dahilse ikonik sinema sayılmaz mı? Sinema sayılmaz değil mi? Sinema e, olması lazım. İlk seyrettiğiniz üç boyutlu film. Ben ilk seyrettiğim filmi hatırlamadığım gibi Ali'nin de ilk seyrettiği filmi hatırlamıyorum. Aa ben hatırlıyorum. İlk seyrettiğim <gülüyor> film. Hangisini? Yani, Ali'nin seyrettiğini. Ali'nin seyrettiğini tabii ki. kendiminkini. hatırlıyorum ya. Hani ufakken gittiğim şeyler vardı ama böyle aklımın erdiğinde gittiğim ilk film. Menekşe sinemasında e, Kurtların mü ne? Çaknoris'in çok hoş bir filmi vardı <gülüyor> çocuklar. Ben de Konak sinemasında, Konak sinemasıydı değil mi? Tırların gazabını izlemiştim. Sen ne izlemiştin Ege? Ben hiç hatırlamıyorum yani. İlk seyrettiğim filmi hatırlamıyorsun. Pek çok filmler seyrettim. İT'yi sinemada mı seyrettin? İT'yi sinemada mı? önce mi seyrettin sonra mı? E tabii canım İT'den önce seyrettin. Sonra seyretsen zaten ilk İT olur. Yani zaten Ege'nin hayatı ikiye bölünmüş durumda da. önce, İT'den sonra diye Çok şey değişti. İT'den sonra sakallarım çıktı. İT'ye gittiğimde benim saçlarım vardı. İT'den çıktı fut her şey tersine döndü ve beyaz çıkmış önerir. ilk Ege'nin sakalları. itiden. <gülüyor> e. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Üç boyutlu filmi sen hatırlıyor musun Suve? Ben... Köseleri köşeleri getiriyorlardı itiye. E. Haa Tire'den geliyorlardı Manisa'dan sakalı çıkmayan itiye geliyordu o yani. Çocuk aklıyla Tire'yi Manisa'yı dünyanın ötesi Hepsini yani. biliyor, hepsini biliyor o, o zamanki anlarını o zamanki Dille anlatan ya ben üç falan. boyutlu Herhalde şeyi falan seyrettim yani bu, Çok eski değil benim galiba Üç boyutlu seyrettiğim film Zaten herhalde çok eski bir şey de değil ya. Yok canım, değil çok, canım. Eskili, tek, çok eski teknoloji Baştan sona üç değil, boyutlu film ya. Ben babamla şeye gittiğimi hatırlıyorum 13. Cuma'nın bir kısmı üç boyutluydu Hımm Hı. sonda gözlükleri takıyordun birkaç baltayı kendine geliyormuş gibi görüyordun hatta 13. Cuma'nın üçü falan olabilir bu da 80'lere tekabül ediyor teşekkür ederiz Ege teşekkür verdiğin kronolojik sıra için Jaws dediğimiz Jaws'ın da üç boyutlusu vardı Allah Allah ya bizim Haca hiç haberimiz olmadı ya bunları nasıl bir hayatımızı heba etmişiz haberimiz yok boşa geçmiş bir ömür Jaws'u bile üç boyutlu seyredemedikten sonra orada arada bir hoşça. şey yapıyorlardı filmde fiştek veriyorlardı ne tip bir fişik? Gözlüğü diye. Orada evet. adamlar bir gözlük takıyordu. Burada takınız gibi bütün sinema hmm. aynı takınız, anda Takınız takışlarınız. Takıyordu. En sevdiğiniz en beğendiğiniz 3 boyutlu filmleri soruyoruz sevgili dinciler. Ya da ilk 3 boyut izlediğiniz ilk 3 boyutlu film de olabilir. Al ya al ayolaya geleceğim al dinleyicilerimiz çatır çatır. Günaydın ben böyle... efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sena Sena Hanım hoş geldiniz. 3 boyutlu evet. film deyince ilk hangisi geliyor aklınıza? İlk T-Rex geliyor. Anka Molde T-Rex'i seyretmiştim ben ilk. T-Rex'i. Ya ama bu baştan sona film olarak değil de böyle özel bir şey mi? 15 yok canım baştan sonraydı galiba. Yok T-Rex dinozorlu falan böyle bayağı bir film mi? Baştan sona. değil mi? Böyle takıyordunuz, evet. izliyordunuz. Hı -hı. Takıyordum, keyfime bakıyordum diyebilir misiniz? Aynen Selena öyle. Hanım. Sevmiş evet. miydiniz peki ilk izlediğinizde yoksa böyle baş dönmesi, gözlük acıtması falan filan gibi şeyler oldu mu? Yok zaten e, küçüktüm de çok eğlenmiştim. Başta böyle bir de böyle animasyonlu falan ilginç şeyler vardı. ...çok teknolojik gelmişti bana o... Sena Hanım galiba ben de ilk T-Rex'i seyrettim gibi bir şeyle ortaya çıkmış olabilirim. Yani çok eski değil, çok eski değil diyorum ama... ...bir galiba zamanda ben televizyonda Çin Çin'i seyretmişim... ...ondan sonra da ilk seyrettik Çin Çin seyrettik ya... ...3 boyu, onlar Üç sayılmaz boyutlu. falan. Tam sayılmaz canım, Sinema sayılmaz, sayılmaz. Seni T-Rex Ben onu T-Rex yazar mısın? t çok teşekkürler efendim görüşmek Sinan, üzere Görüşmek üzere <gülüyor> iyi yayınlar Sağolunuz <gülüyor> lavaş anlamında kullandığını anladım kadarıyla Teşekkür bak. ediyorum evet <gülüyor> Birileri ters dönüyor şu anda Kim olduğunu bilemediğimiz birileri Senin hatırlıyor musun sen? Partını... Ben hatırlamıyorum ilk 3 boyutlu filmi ama Ankara'da eski olduğunu biliyorum Çünkü açılan sinemayı düşünürsek Açılan sinema, açılan sinema sayısı 24 <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim Günaydın Kimle Günaydın. görüşüyoruz? Ayhan Ayhan Özkurt. Ayhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz hoş şu anda gülüyoruz. Ayhan Bey? Şu anda keçinlere doğru girmek üzereyim. Görmüş mü? Evet Ayhan Bey'in görmüş geçirmiş bir tavrı var. Siz buyurun evet ne, ne yapacaksınız? Valla benim ilk seyrettiğim üç boyutlu film 13. gündü. Hatta oradaki sahne benim uzun yıllar aklımdan gitmedi. Eller Hatta sahnesi elinde, mi? Dör elinde bir göz vardı. Rüyalarıma dahil girmişti yani. Vallahi o zaman Ayhan Bey aynı filmle 3 boyutlu dünyasına girmişiz. 13. 69 gün. 69 doğumlu olduğum için 80'li yılları çocuktum yani. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Görüşmek üzere. 13. gün 2 diyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sizin LA Confidential galiba benim. LA Confidential, bir kere, LA Confidential hiç, hiç şey bir şey oynamadı. Bir kere ok evde <gülüyor> seyrettim. iki kere de sinemada seyrettim. Toplamda 3. Doğru. <gülüyor> Doğru. Böyle de bakabilirsin. Başka. E, gel en sondur dinleyicimiz mi var? Günaydın efendim. Good morning. Benim en son Maalesef. En son izlediğim 3 boyutlu film Hugo'ydu. Hmm. Galiba en çok sevdiğim 3 boyutlu film de oydu. Yapma Aa, ya. Aa ne kadar güzel cümle kurdum ya. Beyit olarak kendimi ifade ettim. <gülüyor> ne kadar, <gülüyor> kadar... güzel oldu. defa beyit olarak kendimi ifade Beyt'in de ötesinde küçük bir beylik olma hakkını kazandım bununla. <gülüyor> Aa vallahi çok güzel ya. Konudan koptum yani. O kadar etkilendim ki kendi ifademden. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aybük'e. Aybük Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda 100. yıldayım. Eskişehir yoluna çıkmaya çabası. Ne yapacaksınız şey. bugün Aybük Hanım? Okula gideceğim. Ne iş yapıyorsunuz? Okulda ne? öğrenci misiniz? Öğrenciyim ben. öğrenciyim. Hangi bölüm? İç mimarlık. İç mimarlık. Aa Ne kadar güzel. Havalı bir şeyler mi yapıyorsunuz bu aralar okulda? Yok. Ne yapıyorsunuz? Aramak gibi. Ee, bizimkisi daha çok hocalar için yapmak, onlar için proje üretmek gibi geliyor bana. Hımm. Hmm. Sevemediniz mi hiç? Ben? Hayalleriniz böyle değil miydi bu işe başlarken? Hayır, evet, hayallerim böyleydi de okuma kısmındaki hayallerim bu değildi. Hımm. Biz her şeyi anlıyoruz artık. Kendi. Onu da size anlatmak için diyoruz. Okuma kısmında neler hayal etmiştiniz böyle? Çılgıncasına eğleneceğiz, çalışacağız, o stüdyoda geçirdiğimiz parti havasındaki çalışma saatleri mesela, değil mi? Mesela bu soruyu anlamadığımız için hımm demedik. <gülüyor> ya yok en azından öğretmenlerin biraz daha kendi işlerinden çok bize eğitmesini yani. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz size. Ee, bir iç mimarın feryadını <gülüyor> hakikaten, hakikaten <gülüyor> öyle oldu. İç mimarlık öğrencisinin feryadını taşıdık. Ayvut Hanım ilk 3 boyutlu e, film. T-Rex. T-Rex sizin de. Evet. Peki siz de e, çocuk muydunuz gittiğinizde? Evet ben de çocuktum. Bayağı küçüktüm herhalde. Korktunuz mu? Yani hatırlıyorum. Bunlar çıkıyor baba falan filan diye böyle bir şeyler oldu mu? Bunlar beni yer mi falan gibi Yok evet. e, o dönem benim hayalimdi bu e, dinazorikleri falan filan. Hı hı. O yüzden e, pek korkmadım. Kiminle gitmiştiniz? Annemle. Anneniz, Anneniz de giysisin ne kadar güzel. Peki çok, çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. İyi dersler diliyorum size. İyi günler. Ben yavruyu bir kez bile e götürmedim. Nasıl, ne babası? Nasıl bir babayım ben. Baba mısın Olsun sen? sen de minik alıyorsun. Ne neydi miniş mi Neydi <gülüyor> Miniş mi Miniş de alıyorum meraklı minik de alıyorum Küçük küçük aldığın şeyler ne Miniş, ya? Miniş değil mi Miniş. Her gittiği yerden Lopsi miniş dopsi. topluyor bu adam ah. Bak o da başka bir şey <gülüyor> İpsidopsi i̇şte. mi ne işte Her baba kızı. farklı fraksiyon farklı. daha ya bu Kimisi da, tinişte götürüyor yani. kimisi miniş evet. Ah ah ah, ah. Neler, neler. neler neler Ay içim parçalandı Vallahi çocuklar duygusala bağladım Yapmayın. Durum, durumum olsa Dobiş'le alırım. Ya bak durumu yok adamın. Bir babanın başka bir feryadı. Başka bir babanın <gülüyor> keşke başka bir feryadı olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Aynı babanın feryatları. Bir sonraki <gülüyor> alacağı şey Dobiş. Mükerrer feryada girdi. Bak... Yok bu dinleyicimiz ya. Yani. Var ya var. var. Yani. Bağlanı, bağla, bağlanı sıra geliyor. Bağlanı sıra. Bakayım. Yok galiba herkes Seninkin de Ferhat olarak kaydediyor. Ya bir şey söyleyeceğim ya hiç böyle film yok mu? Ben az gittim yani benim o kendi cehaletimdendir diye düşünüyorum da. Böyle. Üç boyutlu mu? Üç boyutlu bir deniyor, T-Rex deniyor. Var. Bir de 13. Cuma deniyor. T-Rex'i 13. Cuma derken "Koca ömrümüzü yedik vallahi ya. Şurada bak titanların öcü en azından tam zamanında gelmiş oldu." Öcü. Ne oldu ya? Bir, bir de müziği bağlayacaktık ha? ha hakikaten. Ege bir müziği çıkıştı mı? Ne yaptın sen müziği? <Gülüyor> ha? yüzü kısmış sonuna kadar kısmış telefonları niye bağlı e, telefon vir vir vir çalıyor üç e, e, çalıyor. çalıyor ben şimdi kendi kafama göre al al al, al kendi kafana göre al al kendi kafana göre ondan sonra da başımıza bir şey gelirse bunu hatırlatırım savunma yani. yazarız abi günaydın Geç. efendim günaydın beyefendi bakın kendi kafamıza göre sizi yayına bağladık <gülüyor> lütfen başımızı belaya sokacak bir şey yapmayın beyefendi alo alo ha kimle görüşüyorsun günaydın burak güreşçi Burak hoş geldin yayınımıza. Lütfen başımızı belaya sokmayın Burak Bey. Ne gibi? Yani, yani işte <gülüyor> tam bu konulardan konuşurken girmesinden korkuyorum ben başımız belaya. Niye gidip geliyor Burak Bey sesi? Şimdi nasıl Burak Bey? Şimdi çok güzel. Ha, şimdi çok şahane. Güzel. Burak Bey nereden alıyorsunuz Şu an Eskişehir yolundayım. Siz yola çıktınız. Nasıl trafik orada? Sıkışık yani sayışta en önündeyim. Peki efendim kolay gelsin. Sağ olun. Burak Bey size bir şey soracağım. Bugüne Buyurun. kadar herhangi birinin başını belaya soktunuz mu? Yani, yani sizi, sizi ağzınızdan kaçırdığınız bir şey olabilir, söylememeniz gereken bir şeyi yanlış kişiye söylemiş olabilirsiniz. Valla çocukken çok yapardım öyle şeyler. Çocukken yapıyordunuz, büyüdükten evet. sonra yapmadınız. Şimdi kaç yaşındasınız? Evet, 33 yaşındayım. Laf yaşıyım. mı taşıdınız çocukken, ne oldu? Yani ne bileyim anneannemi, babaannemi falan biraz üzerdim. Yani böyle... Ama üzme değil de daha böyle başını belaya sokmak gibi. Ya yani mesela anneannenizin, babaanneniz hakkındaki konuşmasını gidip babaannenize söylemeniz gibi. <gülüyor> yok yok öyle şeyler. O ya. Kadar laf öyle taşımaz şeyim. o kadar da değil herhalde laf taşımazdı. Ama ne kadar an, anneanne babaanne hakkında konuşurdu onu i̇yi kabul ettik o zaman, mi? İyi ki o zaman Burak Bey'i kafamıza göre yayına almışız. Peki Burak Bey e, kolay gelsin diyoruz ya. size trafikte. Hemen ilk, ilk izlediğiniz 3 boyutlu filmi öğrenelim. Yani şöyle bir durum var. Ben film 3 boyutlu olarak izleyemiyorum ama eskiden e, Show TV'de bir m serisi vardı. Bilmem siz de hatırlar mısınız? Evet iyi biliriz. <gülüyor> e, o Bakayım filmler... biliriz evet biliriz. Evet işte o filmler 3 boyutlu yayınlanıyor. Herhalde ilk 3 boyutlu deneyimimiz olur ama gerçek anlamda 3 boyutlu herhalde Avatar. Gerçek, 3 yani boyutlu olarak Siz de, de benim gibi çok ara vermişsiniz. Evet, aynı oldu. fraksiyondanız yani görüyorsunuz ben de zamanında neleri neleri seyrettim sonra uzunca bir süre elimi eteğimi çektim ama Burak Bey de yani çıtayı, çıtayı çok yüksek ya koydu, koydu. Ondan... <gülüyor> o yüzden Avatar'a kadar 3 boyutlu film gerek duymamış seyretmeye evet, yani. ya da o serileri o kadar çok seyretti ki bünye artık doydu ifrazat <gülüyor> i̇frazat, ifrazat, ifrazat aynı ancak o zamana kadar temizlenip ee, avatarı Çıtayı çok evet. yüksek koymuş dediğimi açıklamam gerekiyor mu? Yoksa evet. <gülüyor> yoksa herkes anladığı gibi bırakalım mı konuyu? Bence herkesin. Çok teşekkür ediyoruz. Burak Bey, kolay gelsin. Ederim, Hoşçakalın. O zaman ben kafama göre bir telefon da alıyorum. Al, yap bir çılgınlık geneye gene. Yani bugün hakikaten çılgın bir gün oldu. Kafamıza göre yayına alıyoruz ya böyle bir şey var mı çılgın ya? Çılgın bir program, çılgın bir üçlü diyebilir miyiz? Günaydın efendim. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> ya. Günaydın. Günaydın. Dur çalıyor Aa. dur. Çalıyor arıyor. Çaldır, <gülüyor> Ege çaldırıp kapatıyorsun dinleyicilerimizi ne kadar ayıp. Onlara yazsın diye. Ya onlara yazsın da yani olmaz ki böyle. Bu arada parça başladı ne yapacağız? Parça başladıysa Ps o zaman yapacak bir şey yok. Yani Ps sırf. Güzel güzel dinleyin parçamızı. Dinleyicilerimize de sorumuzu hatırlatalım. İlk izlediğiniz 3 boyutlu filmi soruyoruz sevgili dinleyiciler. Şöyle bir zaman tünelinde yolculuğa çıkın. Aha buydu buydu deyince 210-30-30'dan bizi arayın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Çok güzel şarkıymış. Boş kaset getirseydim keşke. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> hakikaten iyi olurdu ya. Oktay sende var mı boş kaset? Bir sende var, vardır diye düşünüyorum. Ar arkada var boş kasetler. Tamam boş kasetimi ar çekelim. Arkada şey var ya. <gülüyor> Oradan bir bakalım Boş kaset odası var. Boş kaset odası var. Boş kaset odasından Ne abi. İlk izlediniz. Üç boyutlu filmi soruyoruz sevgili dinleyiciler. Şanslı isimlere Titanların Öfkesi filminin özel gösterimi için. ya? Öcü öfke. değil mi ya? Öcü. Öfkesi ya. Ama neyle Senin alınmış? Senin dediğin yılanların öcü. <gülüyor> Yılanlar. Ne Evet, Titanların Öcü de vardı. Titanların Öcü değil mi ya? Ben onu hep Titanların Öcü diye şey yaptırdım. Titanların ya. Öcü başka film ya. Ama öfkeyle alınan öç o gibi geldi Titanların bana. O Titanların Öcü şey film, o sinemalara gelmez o film. Titanın falan. Öcü. Zaten diyorlar. Günaydın. İcimiz <gülüyor> <Alo. gülüyor> atlıyor. Alo. Alo, günaydın. Biz kendi aramızdaki tartışmaya daldık da Siz <gülüyor> ihmal ettik. Özür, Özür dileriz. Özür dileriz. Buyurun. Günaydın. E, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, e, e, sabahlar efendim. Seninle görüşürüz. Selim. Selim ben... E yoldayım şu anda. Sonunda tutturabildim telefonunuzu. E, hep iş yerine giderken anca o arada arayabiliyorum. E, bir türlü de, e, tutturamamıştım. Canınız sağ olsun. E, bu sefer tutturdunuz. Turnayı gözünden vurdunuz. Hadi bakalım. Evet, bu sefer vurduk. E, şimdi ben e, herhalde 3 boyutlu ilk izlediğimiz sinemaya Evet. Hı -hı. E, anlatmamız gerekiyor. E, ben Film anlatmanıza sene... gerek yok. Sadece evet. ismini söyleseniz yeterli. Evet. E, 20 sene önce izlemiştim. Ben e, İzmir'deyken e, fuarda ee, bir hangar tarzında bir şey yapılmıştı bir yer zannedilmişti e, ee, sinema 180'di bunun ismi hı hı. Ee, çocukluğumda hatırlıyorum bunu bir gözlük dağıtılmıştı bizlere ee, içeri girdiğinizde ayakta duruyorsunuz 180 ee, derecelik açıyla devasa e, şimdiki 5 boyutlu veyahut da 6 boyutlu sinema diyerek hani, e, hareketli tarzı evet, yapıyorlar, evet. yapıyorlar ya o tarz bir şeyde e, kendiniz de hareket ederken buluyorsunuz yani üç boyutun ötesinde bir şeydi. Müzik veriyorlardı. Ama... Siz de dansa kesiyorsunuzdur. Öyle bir şey olmuş olabilir. Başka bana makul bir açıklama gelemedi. Nasıl hareket Yani 180 derecelik bir açıyla karşınıza devasa şimdiki sinemalar tarzında bir şey düşünün. Hı -hı. Ama yani nasıl bir boyut verildiyse buna şeylerin içerisinde falan böyle görüntülerin içerisinde siz de... Sanki yani şeyin içerisindeymişsiniz. Anlamadım. Kaç yani. yaşındaydınız Selim Bey bunu izlediğinizde? Nasıl? Kaç yaşındaydınız 20 yıl önce? Ee, tahminen 11 falan 11 veya 12 yaşında falan. Herhalde o yaşında biraz etkisiyle siz şu anda hayalinizde daha da mükemmel bir şey canlı. Ya şey de olabilir, olabilir üç boyutlu lan, bu koyalım boyutu hazır bulmuşken ver diye boyutu orada 3 değil 5 boyut altı ya boyut. Ya sinema 180 diye geçiyordu. Sinema 180. Herkes ediyorsunuz yani içinde i̇şte, öyleydi yani ben onu hatırlıyorum. Selim Bey'in söylediği şey doğru ya üç boyutun ilk adımlarıdır bu Selim Bey'in. Yani sonra seyirciyi evet. sabit tuttular da görüntüleri oynattılar. <gülüyor> yani Selim Bey'in döneminde 20 sene önce ilk başta ya biz bu seyircileri niye oynatarak bunu yapmıyoruz. Sonra hatta seyirciyi sabit tuttuktan sonra bazı alışveriş merkezlerinde var ya şimdi Selim Bey'in söylediği hmm. üzerine su atıyorlar mesela. Hmm. Böyle yukarıdan evet. bir, şey, bir şey yapıyor. Üflüyor. Evet, evet, Kulağına üflüyor. Evet, mekik gibi bir şeyin içine bindiriyorlardı ya. Evet, sizi. Su atıyor. O zaman öyle bir şey bindirmeden ayakta duruyorsunuz ama hareket ettiğinizi hissediyorsunuz yani. Şimdi, şimdi, <gülüyor> şimdi Selim Bey'in söylediği şey binme yılısı var şu anda. Aynısının bilmiyoruz. Bilmeliyiz. Evet evet. Bugün hangarımız yok. Çok teşekkürler Selim Bey görüşmek bana üzere. teşekkür ediyorum. İyi sağ olun Selim Bey. Sağ olun, Bey. Sağ, olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tormilian 31 32 diyorum ben Selim Bey'in yaşına. Benim de e, başıma şöyle bir şey geldi şimdi ismini vermek istemediğim bir AVM'de bana tükürdüler neymiş efendim 5. boy. <gülüyor> en korkunç şey. En korkunç şey. Günaydın efendim. Merhaba. Şimdi. Kimle görüşüyoruz? İrem Hanım. İrem Hanım Beyim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz İrem Hanım. Buyurun. Ben en son Avatar'ı izledim galiba ama benim bir yakarışım olacak buradan size. Yakarışınız mı? Ya evet ben hiç evet. sevmem bu 3D olayı var ya hiç hoşuma gitmiyor. Evet ben de. Yani çünkü neden? Diyorlar ki ay buradaymış gibi hissediyoruz sanki içinde gibi. Ya zaten içinde değilim ki yani. Hissetsem ne olur yani? Zaten olayın içinde değilim ben. Ne kadar hissedebilirim ki? İşte bir genç kızın feryadı böyle. Şaha Peki <gülüyor> İrem Hanım daha önce herhangi bir filmde, yani üç boyutlu olmayan bir filmde de... ...bunlar gerçek değil ki yani falan dediğiniz oldu mu? Ya dediğim çok oldu. Zaten Avatar'a da zorla götürmüşlerdi beni. Ondan da hiçbir şey anlamadım da hoşlanmadım saçmalama. O zaman Ferya. yazıyorum ben burada. Kendi rızası dışında <gülüyor> Avatar'a Avatar. genç kızın feryadı. Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu? Çünkü Yok, kendi rızanız da. dışında bir üç boyutlu filme götürülmek bence bir suçların en büyüğü. <gülüyor> Kafasında ok var mıydı sizi avatara götürenlerin? Avatara gideceği <gülüyor> <diye. gülüyor> O kadar übel bir titriylerdi. Değildi. Şeye de uyuz alıyorum, O teknoloji marketlere giriyorsun mesela. Evet. Ailecek gelmişler. Ay televizyon hiç devrimiz, alalım. Ya evde ile oturacağım ben bir de gözlük takacağım. Bütün ailecek gözlükle izleyeceğiz. Yıram Hanım'ın hayata karşı hıncı var Ay, yani. Ay kadar rahatsız bir olaydır ya. Bunu da seve anlamıyorum. Gerçekten Başka bir daha... tane daha gıcık olduğunuz bir şeyi söyler misiniz Yıram Hanım? Asansör. Küçük asansör. Yıram evet, e, Hanım'ın sinir yani. olduğu için teknoloji. <gülüyor> İrem Hanım, peki gün gelir de teknoloji süper ilerlerse ve gözlüksüz gözlüksüz 3 boyut izleme imkanı çıkarsa o zaman hastası olur musunuz? Belki düşünebilir misiniz? Yoksa bu sinir ve bu kızgınlığınız devam eder mi? Ya benim sorunum gözlükte de değil aslında. Şeyle böyle olayla yani direkt. Olayla. olayla. Yani ben bu işe karşılayayım. Filmin içine mi? bizi çekmeye çalışmalarını evet, kabul evet. edemiyorum. Aynen Çünkü zorla çekiyorlarmış gibi rızası dışında. Bakın gene rızası dışında bir şey yapılması İrem Hanım'ı rahatsız ediyor. Doğru. Evet, belki de ondan yani değil mi? 3D teknolojisinden evet. önce ne yapmak lazım? Rıza. Rıza teknolojisi rıza. Onu cuma üstünde. günü konuşacağız. Sinemada, zaten sinemada iki şart vardır ya. Bir yaş, iki rıza. Iki rıza. rıza evet. Yani çok teşekkürler efendim. Zaten Görüşmek teşekkürler. üzere. Teşekkürler. Başka sağ olun. Sağ olun. Birden kesildi sohbet. 3 tepki. <gülüyor> bir amanın kilitli birden. birden kesildi. Benim de sinirim bozuldu. Şu anda hemen gazeteyi kapatıyorum. Bir daha siz de açmayın böyle olduk olmadık sayfaları. Papaya Amigo şapkası giydirmişler. Ya ben hayatımda daha komik bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Örmak Hanım, Hanım, Hanım hoş geldin. Örmak Hanım tipleme misiniz siz? <gülüyor> Hayır ben gerçeğim. Evet. Ha, bir hani, bir i̇çimizden var. birinin yaptığını düşünüyor. Evet, Üçümüzle konuşalım Üçümüz da. Aynı yani. anda. Aa. Aa. Ses ver Ege ses ver. Aa. Aa. Aa. Bakın. Ya valla kanlı canlıyım ya gerçekten gördünüz de. Aynı zamanda benim avukatım. Yani Örmak Hanım. Bakalım. Ya hepimizin ya, avukatı. avukatı senin gıyabında da hepimizin. Evet, avukat evet. ordusunun bir neferiyim avukat diyeceksiniz. Ordusunu. Neferiyim. Şimdilik fotokopilere bakıyorum ama sadece. <gülüyor> <gülüyor> ne <tüp davalara gülüyor> bakıyorsunuz? Efendim fotokopi. Fotokopi adaletin temelidir ya. Tabii canım fotokopi olmayaydı. Hey hey yanardık yanda nasıl. o. Şu belki. Buyurun efendim. İlk boyutlu film. Ya ilki T-Rex. O herkes söyledi. Sonuncusunu söyleyeyim. Zaten iki kere gittim. Hüvo. Böyle <gülüyor> bir şeyim yok. Ee, Karayip korsanları gelmişti geçen sene. Benofe hmm. hmm. Cruz'da olan ona gitmiştim. Hmm. Siz Benofe Cruz mu yoksa e, Johnny, Johnny Depp, Depp mi? Miss, Johnny Deppçi misiniz yoksa aboşçu musunuz? Yani hani cinsiyetimi göz önünde bulundursak Johnny Depp'ciyim. Depp. Cinsiyetini göz önünden kaldıralım bir an için. Yine Johnny Depp olacak galiba. Bakın, demek ki cinsiyet farkı gözetmeksizin Johnny evet. Depp bir numara çıktı. Çok teşekkür ediyoruz Zırmak Hanım. Bir avukatı da bu yakıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> Johnny Depp'i bekledik. Bu T-Rex bir fırtına mıydı ya? Bu, bu dinleyicilerimiz bir kuşağın. O gelen oydu da o yüzden. Ha öyle mi? Ankara'da... 3D ile evet. T-Rex sayesinde. Ya, o sinema ilk açılmıştı. Üç boyutlu ilk defa Ankara'ya gelmişti. O film de ilk geldi. Hatta ben çok küçüktüm. Hani böyle herkes böyle büyüklerle falan izlemiştik. Böyle herkes gitmiştir. Bayağı yani o film. şey Siz çocuk tek... filmi değil üç boyutluyla tanışma filmi her yaştan insan gelip ama <gülüyor> evet, anı diyor. Evet. Dinozor filmi işte. Çocuk büyük fark etmez. Öyle saçma sapan bir filmdi. Ama Var. ben çok korkmuştum. Dinozor ağzını açınca falan bayağı gözümü kapamak zorunda kaldım. Beni yani yiyecek sansa böyle. <gülüyor> ha, tabii geç <yaş> itibariyle çok <gülüyor> <gülüyor> Sisteğ başına mı gitmiştiniz? <gülüyor> Yok, annemler beni arkadaşlarımla bırakmışlardı, kapıda beklemişlerdi. O da ilk dışarı gezmemdir. Ne kadar yani karışık maceralı bir anınız olmuş. Valla ya hakikaten <gülüyor> bir çocuğun üstüne bu kadar varılır mı hakikaten ya? Tek başına, tek başına gitseydim mesela daha sade bir anı olacaktı. <gülüyor> ama tek başına <gülüyor> kapı da onlara mesela. <gülüyor> daha karışık bir anı olmuş. Ama olsun içleri rahat etmiş <gülüyor> ailenin. O, o açıdan güzel. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Direx bir kuşağı damgasını vurmuş demek. Evet. Aynı salonda izlediklerini düşünüyorum ben. Bütün t Direx yani Hangi salonda? Aynı sınırdı. salonda. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı salonda değil, o salonun özel adı var ya. İlk salon. Açılan salon değil. Açılan ya. salon sayısı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağla ben. Çağla, Çağla hanım. hanım. Neden bu kadar mutsuzsunuz? Mutsuz değilim, ofisteyim, bezdim. Bezdim daha diyorsun. Daha dur güçlen güçlen Daha ya bir saat oldu işe başlayalım. İşten bir buçuk saatin var ya. Hemen biziniz yani. E yani işte. Ne, ne iş yapıyorsunuz Çağlan Hanım? Ben marka uzmanıyım. Marka uzmanısınız? Hangi markalar? Bu ara hangi markaya sıkıntılı bir durumumuz var? Çok bir sıkıntılı bir durumumuz yok ya iyiyiz. İyisiniz. Peki efendim? Çok şükür diyor. Hoş gibi demek ki. Peki şu anda çalışmıyorsaydınız ne yapardınız siz? Yani çalışmak zorunda değilsiniz mesela. Vallahi yatardım ya ne yapacağım. Sonra kalkınca ne yapardınız? Ha, ne yapardınız? Kalktınız. Mesela. Kalktım. Allah'a zengin miyim ama. Aha evet. Zenginsiniz, çok paranız şey var. İşe gitmek zorunluluğunuz yok yani. Şehirde söz. O zaman o zaman şeye giderdim ya. Ne? Gemi turlarına giderdim böyle. Avrupa yurt dışında. E bizi dinlemeyecek misiniz ya. yani Çağlan? Sizi dinlerdim internetten tabii. Ya çok paranız var. Bize de para verip tek... gemiye bizi de alır mıydınız? Gemiye sizi almazdım galiba ya. Hadi ya. <gülüyor> niye? Geminin radyosunda var bir iş ilanıydı. Şey. Bir dakika niye almıyorsunuz? Bilmem çok komik sordunuz. Beni alırdım herhalde alırdım ya. Alır bilmiyorum. mısınız almaz mısınız kafalarda soru işareti bırakmayın program daha, bitiyor. Daha ortada. Bilet kadar... verecekseniz alayım bilet vermeyecekseniz almayayım boşuna. Daha işe. ortada para yok yalvarmaya başladınız <gülüyor> ya. <gülüyor> Valla ya böyle patronun içi olmaz olsun ya resmen bizi süründürdü ya. Niye <gülüyor> patronumuz oldu bu arada? Ne bileyim lan bizi de götürecekti işte. <gülüyor> Paray, var benim. Parayı görünce şey oldu. Çok <gülüyor> <bir> kölesi olmaya <gülüyor> razı oldu parayı görünce çaldım. Ya benim öyle biraz şeyi durumum var galiba yani. <gülüyor> Hay Allah ya, Peki neyse. Çağlan. Bizim Çağlan'ın bizim de sinirlerimizi bozunuz Boy, Bari söyleyin, bir İşe ]ümüze. döneceksiniz, biz sizi tutmayalım. Bir, bir önce cevabınızı alalım, buyurun Çağlan. Tamam, o zaman ben direkt falan hatırlamıyorum. Hı -hı. Ben sadece şey hatırlıyorum. Yani elm Sokağında Kabus'a gitmiştik. Elm Onu Sokağında Kabus. Sokağı. Üç boyutlu muydu? Evet, üç boyutluydu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, Çağlan'ım, görüşürüz. Görüşürüz, de o zaman, hoşçakalın. Görüşürüz. Gemide görüşenler. <gülüyor> evet, o ayrı, çok uzun soluklu bir program olacak benzer. Elm benzerim. Sokağında Kabus'u da hatırlıyorum, onda da şey vardı. Haydi, hep birlikte gözlükleri takıyoruz sahnesi vardı. <gülüyor> Şimdi bu gözlükleri takıyoruz falan diye. Filmde de takıyorlardı, biz de takıyorduk. Harry Potter'da da vardı o ya. Gözlüğü takması aynısı. Tabii ailesine. tabii Harry Potter'ın Baştan sona yok gözlük? Yok, Dört, hayır 3. E, bir yine. önceki filminde serinin son filminde. Harry Potter hep film. gözlüklü. Bir ara gözlüğü siliyor takıyor. Bakın sizde takın falan mı diyordu. Nasıl veriyorlardı işareti? <gülüyor> Nasıl veriyorlardı işarete? işte yanıp sönen gözlük çıkıyordu ya. Ve yanıp sönen ha. gözlük çıkmadan önce filmin başında da biri gelip uzun uzun bunu anlatıyordu. Salon görevlisi. Ne güzelmiş ya interaktif filmmişti e, günaydın efendim. Vallahi günaydın. Günaydınlar. Buyurun. Murat ben. Murat bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Sizi mi bezginsiniz? Biraz hastalık yani gribal gribal, gribal bir bezginim en var. Entegreli evet. havalar. Bu ne? Evet. İşe evet. gittiniz mi Murat bey? Gidemedim geçiş işte yani bu geçişte de biraz e, sancılı geçiyor bir an çok soğuktan. Çok yetersiz. Ya geçince problem yaşıyoruz. Aman biz sizi çok konuşturmayalım. Siz filmi söyleyin, şey yapmayım. hocam söyledi mi bilmiyorum ama. 86 yılıydı sanıyorum. İlk Türkiye'ye gelen 3 boyutlu film Jaws'tır. Jaws değil mi? Evet ben onu da hatırlıyorum. Nerede evet. izlediniz Jaws'ı? Ee, arı, arı stüdyoları e, şu an. Şu anda. Arı sinemasında. arı sinemasında. Eski Arı sinemasında. Ama 86 olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü e, yani ilk gelen e, bu kağıt gözlüklerde hatta hatırlarsanız bir tarafı mavi. Bir tarafı e, kırmızı. E, tarafı evet kırmızı. Olan kağıt gözlüklerle izledikleri çok keyifliydi. Caz diyorsunuz. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bu arada lafa dalmışız saat i̇şte ben 10 10.03 mü? mü? 10.03. 10.03. Aman canım onu da geç da sadece. O zaman ben... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iki taraftan şey suçluyuz. <gülüyor> Programa Aslında... geç kalıyorsunuz. Programımızın tek özelliği olan onda bitme isim, esprisi de bugün itibariyle espri oh, Gerçekten çocuk var Yayın saatin değiştiği noktaya geldik. Farkındasınız yani değil mi? Maalesef. Onu gösteriyor. maalesef, maalesef. Tek bir vardı. Murat Bey'e verelim. 186 yılında Jones'u izlemiş dinleyicimiz var bizim ya. Evet. Bir... İnşallah o zamana kadar iyileşir. Yoksa koca sinemayı hasta etmesin. Bir de Selim Bey'e verelim. Sinema 180 hatırasının üstüne. Sinema bir de Titan 180'i 180 izlesin. Evet, onu da şey yapalım. Tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimizi. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında